1336, numaralı konu, Ebu Derda ve Enes'in bu husustaki sözleri, evet, dilediğiniz kadar ilim öğreniniz, siz o ilimle amel etmedikçe Allah size bir yarar vermez.